şu a, Mukaddime bu 8. hüccet-i imaniye vücub-ı vücuda ve bahtaniyete delalet ettiği gibi hem delail-i kat'iyye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delalet eder. Hem hakimiyetinin ihatasına ve rahmetinin şumulüne dahi delalet ve ispat eder. Hem kainatın bütün eczasına hikmetinin ihatasını ve ilminin şumulünü ispat eder. Elhâsıl, bu sekizinci hüccet-i imaniyenin her bir mukaddimesinin sekiz neticesi var. Sekiz mukaddimelerin her birinde sekiz neticeyi delilleriyle ispat eder ki, bu cihette, bu sekizinci hüccet-i imaniyede yüksek meziyetler vardır. Said Nursi